Hani onlardan bir grup, ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, haydi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi, onlar sadece kaçmak istiyorlardı.